1365 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Abdurrahman bin Avfın Hazreti Peygamber hayattayken fetva vermeleri, evet, İbni Ömer'e, peygamber zamanında halka kim fetva veriyordu, diye sorulunca, Ebu Bekir ve Ömer, onlardan başkasını bilmiyorum, diye cevap verdi.